Evet, e, Cenab-ı Hak yine hacca gitmeyi, efendim, Amin hocam. Umre'ye yine gitmeyi nasip eylesin diye. tabii. Mekke'de Medine'de buluştursun diyelim. Amin yani inşallah. hem bizim için bir dua oluyor hem de e, kardeşlerimiz için duadır. Varis çorabı hı hı. E, birkaç türlü olabiliyor. Bir, parmak ucu açık olmak üzere giyilen çorap. Bir, İki e, o topuklardan diz aşağıda var ya hı hı. çıkıntılar hı hı. oradan yukarıya doğru olan varis çoraba bir de pa parmak ucundan itibaren kapatan varis çoraba olmak üzere üç tane farklı şey olduğunu farklı çorap hı hı. olduğunu duydum. Ee, yani bize gelen sorulardan biliyorum ee, hı hı. giyen birisini çok görmedim ama. Anlatılanlardan bunu anlıyoruz. Onun için sordum parmak ucu açık mı falan diye. Hayır değil. Bu çorap sargı hükmündedir. Yani ilk defa giyerken abdestinizi hı hı. alın. Hı hı. Abdest aldıktan sonra giyeceksiniz. Giydikten itibaren o çorabı çıkarıncaya kadar abdestinizi üzerine mes etmek üzere yaparsınız. Ha, daha sonra çıkardınız diyelim yatarken vesaire. Ee, tekrar abdest alacağınız zaman hı hı. yıkarsınız. Hı hı. Ee, çıkarıncaya kadar yani bu diyelim üç gün çıkarmadınız hiçbir problem olmaz. Ama sanıyorum yatarken falan çıkarılıyor herhalde. Ee, o halde bu tür varis çorapları demek ki parmak ucundan itibaren kapatan e, çorapların üzerine Abdest ilk planda alınca varis çorabı giymeden önce abdestinizi hı hı. alıp hı hı. ayağınızı tam yıkayacaksınız. Daha sonra bu tür çorabı giydiğinizde üzerine mesediyorsunuz. Peki diğer çoraplara gelelim. Parmak ucu açıksa mesela evet. o kısım yıkanacak onun kalan hı hı. diğer bölümü mesedilecektir. Yani parmak uçlarını yıkarsınız hı hı. diğer kısmı mesh edersiniz. o öyledir. Peki o çıkıntılardan itibaren ise zaten ayağınızın alt kısmı açıktır. Evet, o zaman evet. o kısmın yıkanması gerekiyor. Demek ki varis çorabı ile ilgili hüküm her biri için ayrı ayrıdır. Teşekkür ediyoruz hocam.